1907 numaralı konu, Avef bin Malik'in Abdurrahman bin Avf rüyasında görmesi, Avef bin Malik şöyle anlatıyor, Bir gün rüyamda yemyeşil bir çayırın ortasında kurulmuş deriden bir çadır gördüm, etrafında da istirahata çekilerek geviş getiren ve hurma gibi dışkılar çıkaran koyunlar vardı, bu kimindir, diye sordum, bu çadır Abdurrahman bin Avf'a aittir, denildi, bunun üzerine onun çadırdan çıkmasını bekledim, çıktığında şunları söyledi, Ey Avef, Allah Teala bütün bunları bana Kur'an sayesinde vermiştir. Eğer şu tepenin üzerine çıkmış olsaydın gözlerin görüp kulakların işitemediği ve kalbilerin tasavvur dahi edemediği şeyleri görürdün, Allah Teala bunları da Ebu Derda için hazırlamıştır. Çünkü Ebu Derda dünyaya asla değer vermez ve onu hem elleriyle ve hem de göğsüyle iterdi.